Samimi olmadıklarına şahitlik eder. İtte Eey nedenad Sele İsa uyan. Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp, insanları Allah'ın yololundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir. Dalika <gülüyor> bi Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler sonra inkara gittiler Bu sebeple kalpleri mühürlendi artık onlar hakkı anlamazlar Ve iza ra'aytuhum tu'jibuka ajsamuhum وَاِنْ يَقُولُوا كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ قَاتَلَهُمُ أَنَّا Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin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 Oradan dışarı atacaktır. Heyhat, izzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ya eyyuhallazîne âmenû la tülhikum amvalukum ve la avladukum an zikrillâh ve men yef'al dâlike fe ulâike humul khâsirûn.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 Fe yakulu rabbi lawla sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce